Bir başka sorumuz, e, doktor e, bir ilaç verdi bize ama içinde içeriğinde e, helal olan veya olmayan veya şüpheli olan maddeler var diyor. Bu ilacı kullanmamızda dinen sakınca var mıdır? Şimdi, içeriğinde alkol veya başka haram bir madde bulunan ilacı kullanmak caiz mi Hı -hı. değil mi? Bu kitaplarda tartışılmış. Peygamber Efendimiz'e alkolle tedavi olmanın yani şarapla tedavi Hı -hı. olmanın hükmünü sorduklarında şarap içerek tedavi olunmaz. Şarap e, ilaç değil bilakis hastalıktır. Buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ama bu e, ilaç varak kullanılan şeyin tamamının haram bir madde olmaz Ama bazı maddelerin içine haram bir şey katılıyor. İşte örneğin alkol katılıyorsa bunu kullanmak caiz mi değil mi? İşte bu e, durumda biraz hassas olmakta fayda var. Evet. Eğer o ilacın alternatifi, alkolsüz diyelim ki haram madde içermeyen alternatifi varsa o ilacın hı hı. muadili varsa elbette ki o haram maddeyi içermeyen ilacı kullanmak gerekir. Evet. Yeter ki aynı etkiye sahip olsun. Diyelim bir tarafta içinde haram madde bulunan bir ilaç var, diğer taraftan da aynı etkiye sahip ama içinde hiç haram madde bulunmayan bir ilaç varsa, o zaman haram madde içermeyen ilacı kullanmak gerekir. Fakat bir tarafta e, ilaç e, içinde haram madde var, diğer tarafta haram olmayan ilaç var ama e, onun etkisi azsa, hastalığın tedavisinde yeteri kadar hı hı. etkili değilse o zaman mecburen e, zaruretten dolayı haram içerikli ilacı kullanabilirsiniz. Evet. Bu durumlar gözetildi. Evet, yani bunları gözetmek lazım. Yani alternatifi temiz olan ilaçlar varsa onlara yönelmek lazım. Ama alternatifi var fakat etkisi azsa o zaman mecburen e, haram içeren yani alkol içeren ilacı kullanmak mecburiyetinde kalırız ki bu zaruret dolayısıyla olduğu için bundan ötürü dinen sorumlu olmayız.